Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Ve geçmiş olsun. Sağol teşekkür ederim. Evet birçok dinleyicimiz de senin hatırını soruyorlardı. Sağolsunlar teşekkür evet. ediyorum. Evet seninle tekrar mikrofonun birer Uçlu. ucunda bulunmaktan mutluyuz. Evet. Ve bundan sonra da iyi haberlerini bekliyoruz ama ekonomiden ne kadar iyi haber gelecek onu da bilmiyoruz. Evet şu son zamanlarda pek iyi gelişmeler olmadı. Belki Amerika birleşik devletleri hariç. Evet orada iyi gibi görünüyor. Fakat bu Rusya ve Ruble meselesinden istersen birazcık başlayalım. Evet. Türkiye'yi nasıl etkilediği konusunda epey evet. haber ve spekülasyon yapılıyordu. Nedir durum? Valla um, Rusya'da tabii petrol uh, bu son sarsıntıya neden oldu. Uh, gerçi ambargodan falan söz eden uh, iktisatçılar da oluyor ama yorumcular. Uh, evet. Ben pek katılmıyorum çünkü ambargo meselesi yeni değil. oluyor uh, O zaman olmadı şimdi neden olsun. Rusya'yı e, petrolle açıklamak bence daha mantıklı. Çünkü e, petrole dayanan bir ekonomi. Onu sanıyorum herkes biliyor. E, gerek ihracatı gerekse içeride gayri safi yurt içi hasılası önemli ölçüde petrole dayalı. Petrol fiyatları da malum düştü hem de ne düşür? Yani neredeyse yarıya indik. Evet. Biraz daha yüksek 60 dolar civarında varil. Ama bu bir ara çok iyi hatırlıyorum 100 doların üstündeydi. Şimdi bu kadar büyük bir fiyat çöküşü olunca petrolde Rusya ekonomisi de tabii ki büyük bir sarsıntı geçirdi. Ruble çok büyük ölçüde değer kaybetti. O da yani böyle %30-40 şu anda değer kaybına sahip. Bunun sonucunda Tabii ki Rusya ekonomisi krize girtiyor. yani Genelde beklenen büyük kreğitim kuruluşları olsun, başka araştırma merkezleri olsun %4-5 daralma bekliyorlar Rusya ekonomisinde. Bunun 2016 yılında da devam etmesi bekleniyor. Tabi petrol fiyatlarında hızlı bir düzelme olmazsa. Şimdi bu petrol fiyatı meselesi de biraz... Esrarengiz yani buna komplo ile açıklayanlar var işte Rusya ekonomisi batsın da daha fazla sıkıştıralım falan diye bu, pek, bu da mantıklı değil. Çünkü zaten Suudi Arabistan'ın petrol bakanı galiba işte açıklamalar yaptı. Burada şey tartışılmaya başlandı işte OPEP düşürsün arz fazlası var. Onlar da katiyen düşürme istediler petrol üretimimizi şimdi biraz top ortada kalmış durumda yani bir arz fazlasından kaynaklanan bir fiyat çöküşü olduğu açıkça görülüyor OPEP aşağı yukarı üçte birine üretiyor eskisi gibi tamamen piyasaya hakim değil ama tabii biraz anlaşsalar aralarında petrol üretimine ihracatını kıssalar belki dengeye gelir bir arz talep dengesi olur yeniden yükselir fiyat Ama şu anda böyle bir arz fazlası olduğu gözüküyor. Biraz Amerikan ekonomisi canlanırsa hani o biraz petrol alabilir falan diye düşünülüyor. O zaman artabilir tekrar fiyatlar. Ama bir süre en azından petrol fiyatlarının düşük gideceği açıkça görülüyor. Bu da Rusya ekonomisinde krizin devam edeceğini gösteriyor. Şimdi bu tabi e, yani Rusya buna ne kadar tahammül eder onu e, kestiremiyorum Rus toplumunu da o kadar iyi bilmiyorum doğrusu ama orada büyük bir sorun var. Bu tabi bize de yansıdı kısmen. E, ambargo konduğunda özellikle sebze meyve ambargosu işte denildi ki bu bizim işimize de gelecek e, ihracatı e, arttıracağız sebze meyve ihracatını Rusya'ya. Avrupa'dan alamadıklarını bizden alacaklar. Bu doğru gibi duruyor. Yani bir takım siparişler de verilmiş. Ee, fakat ondan sonra bu kriz patladı. Ee, kriz patlayınca tabi rublerin değer kaybı özellikle. içeride de bir şey beklentisi, gelir de düşüş beklentisi anladığım kadarıyla orada da talebi. Hatta sebze meyve talebini bile etkilemiş Evet. Onun için bu siparişler iptal edilmiş. İnsanlar zor durumda kalmışlar bizdeki satıcılar. Ona dair haberler gördük. Ee, yani sonuçta e, bu şey e, Rusya krizimiz için iyi bir şey değil. Evet, yani i̇yi oldu Ruslara diyecek halimiz yok. Evet zaten... Bu sırada da Rusya'nın güçlü adamı Putin'le Türkiye'nin güçlü adamı Erdoğan arasında da gayet yakın evet. görüşmeler, ilişkiler evet, olduğu da evet. göze çarpıyor. Türkiye çak. tabi Rusya'yla bu işbirliğine de epeydir oynuyor. Avrupa'yla arası da limoni hatta daha da ötesi. Bir NATO üyesi olmasına rağmen öyle çok da şey arka çıkmadı. Yani bir dayanışma göstermedi. Gerek NATO'nun aldığı önlemlere Rusya'ya karşı gerek Avrupa Birliği'nin. Yani burada tabii bizim bir batı sorunumuz var. Bunu belki başka bir sefer Evet konuşuruz. Ama durum böyle. Evet, Avrupa Birliği ile de ta 1999 ilişkilerini hatırlatan Volkan Bozkır'ın özellikle Avrupa Birliği Bakanı'nın bize talimat vermesinler şeklinde konuşması da ilişkiler. Evet, Avrupa Birliği ile çok büyük ölçüde bozuldu ilişkiler. Yani iki tarafta da güven konusu bitti. Bizimkiler tabii bana göre haklı değiller. Yani hem Avrupa'ya tam üye olmak istiyorsun hem de Avrupa bize karışmasın diyeceksin. Bir sürü kritik konuda, örneğin insan hakları, özgürlükler Hukuk konu evet. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil Avrupa açısından da. Yani genel teamül açısından da bir kulübe üye olmak istiyorsun. O kulübün kurallarını yavaş yavaş yerine getirmen lazım kulübünde yönetiminin bu kuralları yerine getirip getirmediğini tabii ki izlemesi lazım. Bunu zaten kabulde etmişsin. Ondan sonra oyun buzlanlık ediyorsun. Bu çok mantıklı değil. Bunun etkileri de olacak. Yani ekonomi konuşuyoruz. Bu Türkiye'nin Avrupa'ya bir şekilde dahil olacağına dair beklenti perspektif Ortadan kaybolduğunda yatırımlar da doğrudan yabancı sermaye yatırımları da düşer. Yani şeyi dinleyicileri de hatırlatmakta yarar var. Yabancı sermaye yatırımı bizim Avrupa ile müzakerelere başlamamızla birlikte patladı. 2005 yılında aşağı yukarı 15 milyar geldi sonra 20 milyara yaklaştı. Kriz de düştü kriz dediğine ama şimdi bile sanıyorum 12-13-14 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam. Bu kaç paraydı biliyor musun 2005'ten önce? Hayır. 3 milyara ancak çıkmıştı. Ha, büyük Bunu hatırlattığın çok iyi oldu. Çok yani önemli evet. çünkü. 3 milyardan 15 milyara sonra da 20 milyara yaklaştı. Şimdilik de 13-14 milyar Yani bunun ne kadar büyük bir şey olduğu önem taşıdığı Türkiye ekonomisi açısından bu rakamlar yeterince gösteriyor. Yani bir yatırımı takviye ediyor. İki zaten cari açık sorunu yaratmıyor. Sabit yabancı sermaye öyle zırt pırt girip çıkacak durumda değil. Yani bizim en çok istediğimiz dış finansman yoksa öyle şeye yatırılan borsaya yatırılan sıcak para Görüyoruz bazen giriyor, Türk lirasına o kadar çok giriyor ki Türk lirasına değer kazandırıyor. O başka sorun. Bazen bu, bu Türkiye'nin ekonomisi iyi gitmiyor diyor, çıkıyor, diyor O başka bir sorun. Türk lirasınızda değer kaybediyor. Yani sonuçta bizim bu şeyi tabii küt diye kesilmeyebilir ama önümüzdeki birkaç yıl içinde Bunun azalması Türkiye ekonomisi açısından büyük zarar. Ee, diyebilirler ki biz işte o göze alırız işte. Biz bağımsızız, bizim gururumuz var, şu var, bu var. İyi de sen içeride hem özgürlüklere şey diyeceksin, saldıracaksın, medyaya saldıracaksın. Tam bir herkesin söylediği, çoğunluğun söylediği bir tek adam diktatörlüğü en azından otoriterliğe doğru bir gidiş var. Hatta otoriterlik başladı bile ve bu çerçevede de Avrupa'yla müzakerelerin ilişkilerin normal gideceğini bekleyeceksin. O olacak iş değil. Evet yani bu noktada bir ufacık parantez açıp Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci sıfatlarını taşıyan bir kişinin de eee Avrupa Birliği böylece çok daha ileri gidecektir. Biz üye yapmama lüksü olmadığını düşünüyorum. Ama evet. buna yapmazsa da o zaman da Türkiye'nin umurunda olmaz şeklinde bir ifade evet, kullanması şaşırtıcı. Yani evet, bu çok şaşırtıcı. şaşırtıcı olacak diyorlar. Yani evet. olsa da olur, olmasa da olur. E o zaman sen 10 yıldır Avrupa Birliği'ni neden öncelikli Avrupa Birliği'ne üyeliği öncelikli bir konu olarak ilan ettin yıllarca? Bu da anlaşılır bir şey değil yani bizde bir temelinde işin bir yönetim sorunu sadece Avrupa Birliği ile ilgili değil tabii o önemli bir konu bir yönetim şeyi bozukluğu olduğu artık açıkça görüldü. Evet ekonomide mi? de böyle bir sürü tutarsızlık. Yani bizzat bu şeyden sorumlu olan insanın politikacını söylemesi de ayrıca ironik tabii. Bu işten tabii. sorumlu yani evet. Avrupa Birliği adı çok bu çok müzakereci yani. Evet. Peki. Yani bunda işte şeyi tabii Cumhurbaşkanı'na büyük şeyi büyük patronu ters düşemiyorlar. Bu da ileride ne olacak bilmiyorum seçimlerden sonra özellikle. Bu seçimler tabii kritik bir dönemec. Daha var şu kaç altı ay mı var. Neyse onu bekliyoruz. Evet erken olmaz. Bu arada şey Dünya Bankası salı günü bir Türkiye şeyi yayınladı. Notu yayınladı. 2017'ye kadar nasıl görüyor Türkiye ekonomisini? o da yani benim benim savunduğum görüşlerle çok uyumluydu. 3 Gelecek yıl büyümeyi %3.5 öngörüyorlar. Ondan sonra da 2016 3.7, 2017 3.9 yani böyle biraz artıyor ama %4'ü bile bulmuyor Üstelik bir takım reformlar yapılırsa bunun büyük ölçüde tüketime dayanacağını tahmin ediyor. Bu %4'ü bile bulmayan büyümenin yatırımların hala yavaş gideceğini, Ondan sonra e, tabii tüketime dayalı bir büyüme olunca cari açıktaki düzelmede duracak diyor. E, böyle %5'in üzerinde bir cari açık e, öngörüyor. E, şimdi e, yani Dünya Bankası da e, iyi bakmıyor. O da Türkiye'nin bir Türkiye ekonomisinin düşük büyüme tuzağında olduğunu e, ifade ediyor yani açıkça ifade etmiyor da bu, bu rakamlar o evet. anlama geliyor hmm, ee, yani bir taraftan da ekonomik gidiş de öyle. yani gelecek parlak değil bu yıl geçen yıl ondan önceki yıl 2012'den beri Türkiye ekonomisi çok yavaş büyüyor. Bu nihayet sonunda işsizliği de hızlı arttırmaya başladı. Evet. Şimdi onu da soracaktım. Bu işsizlik konusunda da yazı da e, yazdın. Tabii. Yani her ay e, yazıyorum zaten rakamlar açıklanınca. Evet. E, yani işsizlik vahim. Çünkü e, bu yüzde işte 10'un do, altındaydı. Dokuzların biraz üstündeydi. Yüzde 10'a. onun üzerine çıktı. 10 buçuk Tarım dışı işsizlik de öyle, 12.7'ye çıktı, o da %10'lardaydı, 11'e yakındı. Şimdi bu üstelik bu artış, yani son 8-9 aylık artış, belki biraz daha fazla, yani yılbaşına göre kıyaslarsak. Fakat bu son dönemde, son 1-2 aydır daha hızlı artmaya başladı Yani benim hatta beklentilerimin üzerinde evet işsizliğin artmasını bekliyorduk ama e, bu kadar da hızlı artmasını doğrusu beklemiyordum. Bu tabi devam etmeyebilir bu kadar güçlü bir artış ama devam edecek işsizlik artışı. Peki bunun... Bu, bir... bu da vahim yani %10,5 <gülüyor> genel işsizlik oranı %10,5-3 milyon işsiz var. E, bu öyle e, hafife alınacak bir durum değil. Birçok yerde işsizlik düşüyor. Tamam Avrupa'da da çok yüksek krizde olan ülkelerde devşet yüzde 25 mesela Yunanistan'da. Ama kendimizi onlarla karşılaştıracak halimiz yok. Dolayısıyla bu düşük büyüme tabi işsizlik sorununu da kutlaştırdı ve artışa neden oldu. Yani dolayısıyla bu Avrupa'ya da dönecek olursa, nasıl bu kadar rahat posta atıyorlar doğrusu kendileri açısından da tabii işsizlik hepimizi ilgilendiriyor da en önemlisi iktidarı da ilgilendirmesi lazım çünkü hesap ondan sorulur. Peki bir daha şeye bir kısaca dönebilirsek yani işsizlik aynı zamanda toplumsal yaşam açısından da çok ciddi etkiler yaratabiliyor. Onu bir tabii. özetler misin? nasıl Yani bir sosyologlar, siyaset, bilimciler daha iyi ifade edebilirler ama hepimiz şunu biliyoruz. İşsizlik toplumda arttıkça e, suç oranı da artıyor, e, şiddet artıyor. E, çünkü özellikle gençlerin e, işsiz kalmaları arttıkça e, huzursuzluk, somursuzluk haklı olarak umutsuzluk en önemlisi. Umutsuzluk artıyor yani gelirlerin kaybolması bir takım ailelerde, geçim sıkıntısının başlaması, işte tabii hırsızlıkların yaygınlaşması, bütün bunlar yavaş yavaş toplumu da mikro düzeyde kemirmeye başlıyor. Doğrusu Yunanistan'da, İspanya'da nedir durum çok da merak ediyorum. Eğer iş sizlere şey yapamazsanız destek çıkamazsanız işsizlik tazminatı çok az kişiye veriliyor verilebiliyor. Çünkü ağır koşulları var, seçilebilirlik koşulları ağır İşte şu kadar zaman çalışmış olmak lazım. şu zamana kadar bilmem ne bir sürü kural var. 3 milyon işsiz var sanıyorum 500 bin bile değil işgurdan işsizlik tazminatı alan hem de bunun süresi de kısıtlı halbuki uzun dönem işsizlik de tabi artıyor işsizlik arttıkça yani uzun lafın kısası Türkiye'de işsizler de önemli ölçüde sahipsizler evet bu hiç evet. şüphesiz tabi şey, şey de değil mi yani psikiyatrları psikologları da derinlemesine ilgilendirecek bir alan çünkü sadece maddi zarar ve maddi sonuçları tabii, tabii. yanı sıra çok büyük bir boşluğa düşüyor insanlar tabii psikolojileri tabi bozuluyor evet. zaten o psikolojilerin bozulması da önemli ölçüde şiddete ve suç ve oranı, suça evet. yöneltiyor Vallahi yani bunu biliyorsun bir de tabi resmi belgelerde işte ister plan olsun ister orta vadeli program olsun işsizliği düşürme iddiaları da var zaten bir iktidar biraz da tabi mecbur işsizlik yüksekse işsizliği düşüreceğim diye vaatlerde bulunması ama katiyen öyle gitmiyor çünkü o belgelerde de daha yüksek büyümeler gördüler yüzde beşin üzerinde... Ee, ...tabii... ...bu büyüme bu kadar olmayınca... ...daha düşük kalınca... ...işsizlik hedefleri de... ...tutmuyor, tutmayacak belli ki... ...2023'te gene... ...öyle tamamen... ...altı boş... ...iddialarda bulunmuşlardı... ...işte yok ortalama gelir... ...kişi başına 25 dolar olacak... ...yok evet. kaçıncı ekonomi olacağız... Onların tutması mümkün değil de işsizlik için de %5'e düşüreceğiz demişlerdi. <gülüyor> %5'lerde, %10'u geçti ve artmaya da devam edecek çok büyük bir olasılıkla. Hiç olmaz oyunumuzdaki birkaç yıl. Yani bir de işsizlikle ilgili hedefleri de tutmuyor. Hatta o hedeflerden çok uzaklaştı Türkiye. Evet, bu işsizlik hedefini önceden kimen görmüştü yani bu işte hükümet ön görüyor tabii evet. dediğim gibi 10. 5 yıllık planda böyle orta vadeli programda o da işte 2018'e 17'nin sonuna kadar orada da %8 miydi evet sanıyorum %8 civarında hedefleniyordu. Yani düş düşürmeyi işsizliği vaat ediyor bir bakıma. Bunun düşeceğini söylüyor. Düşüreceğini söylüyor hükümet. Ama bununla hiç tutarlı, bağdaşık bir şey, gelişme yok. Tam haksi. Evet. Evet, genel gidişat açısından çok parlak görünmüyor tabii. Hayır, durum. ekonomi eskisi gibi değil. Dediğim gibi bir kere büyüme düştü. Böyle geçici de olmadığını ben hep iddia ediyorum. Her geçen gün Rakamlar, gelişmeler bunu doğruluyor. Bu tabii yeni bir şey, iktisadi çerçeve. İktidar açısından da sanıyorum beklemediği bir gelişme. Her yıl, işte bir sonraki yıl, bu yıl iyi olmadı ama gelecek yıl şöyle olacak, böyle olacak diye umutla hareket ediyor. Ama öyle olmuyor çünkü Türkiye son tahlilde, yapısal e, sorunları nedeniyle belli bir sınıra ulaştı. Şimdi o sınırı aşmak için e, yapısal sorunları halletmek lazım. Yapısal sorunları halletmek için reform yapmak lazım. ve reform, Bazı reformların e, faturası var siyasal. E, onları da yapamıyorsun, vazgeçiyorsun. İşte şeyi söylüyorlar yani e, ya bana da şahsen e, bazı temaslarda duyduğum söylenen iki işte 15 genel seçimlerinden sonra 4 yıllık bir seçimsiz dönem var. İşte o dönemde yapacağız zor reformları da. İşte vergi reformu lazım, işgücü piyasasında reform lazım falan filan. Çünkü şeyle gö götüremiyor çok yüksek bir cari açık var. İçerde tasarruflar yetersiz. O zaten yüksek cari açık demektir. Bu durumda ya yatırımları kısacaksın, düşük tutacaksın ki biraz işte bu durum söz konusu. Onun için büyümede hem bugün hem yarın düşük kalacak ya da bu sorunları aşacak reformlar yapacaksın. Bunları yapmadığın zaman o ister istemez büyüme kısıtlanıyor. Çok yani o kadar karmaşık da değil. Yani dolayısıyla bir ikilemle karşı karşıya, bundan önce öyle değildi, önünde bayağı geniş bir manevra alanı vardı, işte mali disiplini de yapınca para geldi, para gelince de işte onunla yatırım da yapılabildi vesaire son tahlilde Türkiye ekonomisi oldukça hızlı büyüdü yani 2003 2004'le. 2000 şeyi saymazsan 2011'in sonuna kadar işte kriz dönemini saymazsan ki onda bizim de suçumuz yok ayrıca çok da hızlı çıktı Türkiye ekonomisi yani büyüme açısından e, ekonomi açısından başarılı bir 10 yıldı zaten o sayede bana sorarsan bu seçim e, performanslarını gösterebildi yani %35'den en son Haziran 2000 11 seçiminde %49.8'e neredeyse %50'ye çıktı oy oranı. E bu böyle ekonomi iyi gitmese olmanız da açıkçası. Tabii başka etkenler de var ama başlıca etken bence ekonomi. Eşimin kötü gitmeye başladı. Evet. Ee, yani tabii ki bu kötü gidiş böyle bir kriz değil. 2000 yılında, 2001 yılında yaşadığımız gibi ya da 1994'te yaşandığı gibi Öyle bir kriz şeklinde yaşanmıyor ama bir dengeli de olsa bir düşük büyüme söz konusu bunun yarattığı iki, iki işsizlik sorunundaki yani e, durumun vahimleşmesi bence geç bile kaldı. Yani nasıl olduysa onu da tam bilemiyoruz. Araştırmak lazım. E, yüksek istihdam yaratıldı. Yani i̇şsizlik gene de arttıysa bu iş gücü artışı da çok yüksek. Özellikle kadınlarda e, eğitimsiz kadınların Normal iş gücüne katılma trendinin üstüne çıktı bu son birkaç yıldır. Bunu da araştırmak lazım neden böyle oluyor diye ama yani sonuçta iş şeyin düşük büyümenin işsizliği etkilemesi son işte bir yıldır falan oluyor. Ondan önce çok işsizlik işte artıyor mu artmıyor mu çok belli değildi biraz arttı. Ama hızlı artış son dönemde başladı. Devam etmesi çok muhtemel. Uzun lafın kısası AKP şey bir döneme girdi. Ekonominin iyi gitmediği bir döneme girdi. Evet. Bunu yeni yılda da tartışmaya devam, devam edeceğiz edelim, şüphesiz. Tabii. Peki çok teşekkürler. Yeni ben teşekkür iyi ederim. yıllar diyelim. Şimdiden de ya tekrar geçmiş olsun. Sağol teşekkür ederim.